Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, nükleer atık taşıyan bir tren vagonu Paris'e 10 km mesafede bulunan Drensee şehrinde raydan çıktı. Vagon kaza sırasında devrilseydi nükleer sızıntıya yol açabilirdi. Nükleer atık taşıyan trenler, gemiler, uçaklar ve kamyonlar çok ciddi kazaların eşiğinden dönebiliyor. Paris'te olduğu gibi büyük şehirlerin içinden veya yakınından geçmek zorunda olan bu atık nakliye araçları, nükleer santral bulunan her bölge için kaza riski anlamına geliyor. Greenpeace'in bu konuda yaptığı açıklamaya göre, eğer Akkuyu nükleer santrali tamamlanırsa, bu tür kaza haberlerini Türkiye'de de görmeye başlayabiliriz. İki yıl boyunca bu konulara açıklık getirilmemiş olması, aslında nükleerin temelde ne kadar kirli, riskli ve pahalı bir teknoloji olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bunun yanı sıra Türkiye hükümeti, proje şirketi ve yüklenici Rus firma olası bir nükleer kazanın sorumluluğunu ancak sınırlı olarak alıyor. Sigorta ve kazazedelerin tazminatları risk yönetimi ve mali kalemler içerisinde yer almıyor. Nükleer santralinin maddi ve çevresel riskleri de bu durumda vatandaşların üzerine yükleniyor. Bu riskli, pahalı ve kirli projede bir an önce bu gerçeklerin farkına varmak ve nükleerle vakit kaybetmek yerine, Türkiye'de büyük potansiyele sahip olduğumuz güneş, rüzgar ve enerji verimliliği stratejilerini geliştirmek gerekiyor. Akkuyu nükleer santralinden Rusya'ya gidecek atıklar ve Rusya'dan gelecek yakıtların taşınması esnasında alternatif yollardan biri de boğazlar. Bu durum geçiş yapılacak tüm bölgeler ve özellikle İstanbul'u büyük bir risk altına sokuyor. Bu risklerle riskin azaltılmasına dair stratejiler ve maliyet hesaplamaları nükleer santral sürecinde hala açıklığa kavuşturulmamış konular. Greenpeace uzun zamandır Türkiye'nin nükleer planlarından vazgeçmesi için bir kampanya yürütüyor. Bu konuda kamuoyunu bilinçlendirmek için birçok etkinlik düzenleyen Greenpeace'in kampanyasını şu ana kadar 253 binden fazla kişi imza vererek desteklemiş durumda. Greenpeace'in yürüttüğü Genel İzleyici Olma kampanyasının web sitesine nükleer.greenpeace.org adresinden ulaşabilirsiniz. Programa yine bir Greenpeace haberiyle devam ediyoruz. Rusya Soruşturma Komitesi aralarında Gizem Akan'ın da bulunduğu 28 Greenpeace eylemci ve 2 serbest gazetecinin hakkındaki holiganlık davasını düşürmek için Arctic Sunrise'in 30 kişilik ekibini toplantıya çağırdı. Davaların düşmesinden sonra Rus vatandaşı olmayan aktivistlerin evlerine ve ailelerine dönebilmeleri için... Pasaportlarına çıkış vizesi almaları yetiyor. Ekip soruşturma komitesiyle gerçekleşecek toplantının ardından federal göçmen servisiyle görüşecek Rusya'da hooliganlık davasında düşen Greenpeace gönüllüsü Gizem Akan şu şekilde ifade etmiş kendini: "Bugün af yasasından dolayı davanın kapatılması ile ilgili kağıtları aldım. Şimdi bir tek çıkış vizesini beklemek kaldı. Evime dönebilecek olmam çok güzel." Ama tam olarak mutlu olduğumu söylemek zor. İşlemediğim bir suç için iki ay cezaevinde kalıp son bir ayda Rusya'dan çıkmama izin vermediler. Ve bu haksız adaletin sürecin sonunda sizi affettik dediler. Bütün bunların sonucu af değil özür olmalıydı dedi. Başkent Atina'daki yoğun kirli havaya rağmen, Yunanistan'da hükümet kalorifer yakıtı üzerine konulan vergileri düşürmeyeceğini açıkladı. Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Sturnaras, Sağlık ve Çevre Bakanlığı ile birlikte 25 Aralık Çarşamba günü ortak bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Yunan Maliye Bakanı kalorifer yakıtının fiyatının düşürmesinin soruna bir çare olmayacağını belirtti. Bakan ihtiyacı olan ailelerin 28 sentten 35 sente çıkartılan yakıt parasından faydalanmaları gerektiğini söyledi. Atinalarının hepsinin aynı fikirde olduğunu söylemek pek mümkün değil. 40 yaşlarının ortasında olan Poppy Pasaki Yunanistan'ın başkentinde insanların her gün gördüğü, kokladığı ve hatta tadını aldıkları hava kirliliğini şöyle yorumluyor. Bu elbette son derece endişe verici, herkesi rahatsız ediyor. Bu doğru değil. İnsanların yakıt alabilmeleri bir şeyleri yapmaları gerekirdi. Bir süredir büyük kiralık evlerden yükselen yanmış odun kokusu Atina'yı sarıyor. İnsanlar kalorifer yakıtı alacak paraları olmadığından son derece tehlikeli derme çatma sobalarda Odun yakıyorlar. Yunanistan Sağlık Bakanlığı hava kirliliğinin yüksek seviyeye ulaştığını, insanların ne olursa olsun soba kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğini açıkladı. Yunanistan'daki yakıt fiyatları geçen yıllarda hızla yükseldi. Kriz patlak verdiğinde litre başına 40 sent olan kalorifer yakıtının fiyatı şimdi 1 euro 36 sent. Ve Seyert Valisi Ahmet Aydın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın desteğiyle bölgede yürütülen Güneydoğu Anadolu Leopar Projesi kapsamında Valilikçe Eruh Halk Eğitim Merkezi konferans Salonunda avcılar ve muhtarlara yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında Leopar'ı canlı yakalayıp uzmanlara teslim edecek kişiye otomobil vaadinde bulundu. Türkiye'de Leopar'la ilgili çalışmalar yapan proje yürütücüsü ve biyolog Batur Avgan'sa, Daha önce Eruh'da bulunan leopar postunun bölgedeki bir leopara ait olduğunun belirlendiğini söyledi. Leopar doğal ortamında insanlara pek alışık olmayan bir hayvan ve rahat bırakılması gereken nesli tehlike altında olan bir tür. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri